Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l vahidil kahhar ve ssalatu ve's selam ala nebiyina'l muhtar ve ala alihi ve ashabihi'l athar ve ala jami'il enbiya'i vel murselin el ebrar. Kıymetli kardeşlerim, adım adım veladet gecesine yaklaştığımız şu zaman dilimlerinde bu Evvel ayının bidayetinde, başlangıcında ve bir cumartesi akşamında yeniden bizleri bir araya getiren Rabbimize hamdler ederek sözlerimize başlayalım. Binlerce kez, milyonlarca kez ona hamdolsun ki böyle hayır işinde ve hayır meclisinde bizi yeniden bir araya getirdiği için. Veladet günleri ve veladet gecesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yakınlaşma noktasında bir fırsat, bir muhasebe ve o muhasebenin arkasından yapılacak adımlarla da yolumuzu onun yolu olarak belirleme adına bir gayrete bizleri serf sarf etmesi gereken, yönlendirmesi gereken bir imkan inşallah. Yani bu günler hepimiz için Ali Serat ve Selam Efendimize yakınlaşmaya bir fırsat olmalı. Ve hepimiz ne kadar yolumuz, ahlakımız, söylemimiz, bakışlarımız, duyduklarımız yani hayatın içerisindeki her şeyin onun bize gösterdiği çerçeveden olup olmadığı yönünde bir muhasebeye bizleri sevk etmeli. Eğer bir muhasebeyi Güzelce yaparsak zaten arızaları hepimiz çok rahat bir biçimde göreceğiz. O arızaları giderme adına da inşallah gayretler içerisinde olacağız. Geçen haftayı hatırlarsanız o günden 13 gün kalmıştı veladet gecesine. Ben de her geceye bir sünnet vermiştim sizlere muhasebesini yapasınız diye. Bugün geldik 8. gecesine ve biz Madem bu akşam beraberiz, bu sekizinci gecenin sünnetini biraz irdeleyerek bugünkü dersimize başlamış olalım. O listeyi yazanlar, hatırlarında tutanlar hatırlayacaklardır. Bu geceki sünnet şu idi, gelmeyene gitmek, aramayanı sormak. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize bunu söylüyor. Gelmeyene gitmek, aramayanı sormak. Kolay bir şey değil zaten bu çok zor zaten biraz da zor olmasıdır aslında onu sünnet kılan. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz bazen nefsimize çok ağır gelen şeyleri bizden ister. Bazen böyle yaparken acıtan şeyleri bizden ister. Çünkü netice itibariyle yaptığımız zaman Allah'ın rızasını kazanacağız. Yaptığımız zaman hakikat adına bir şeyleri elde etmiş olacağız Bunlar ağır şeyler olduğu için tesisi, muhafazası, ihyası çok zor bu işlerin. Öyle olduğu için de aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu ufku gösteriyor bize. Ve biz bu ufuktan baktığımız zaman acıtıyor arkadaş ya seni yanı nasıl arayabileceksin? Vefasızlık yapmış sana, ihanet etmiş sana, iftira etmiş sana bir şeyler yapmış ne yapmışsa artık ve bağ kopmuş. Buna rağmen sen onun hatırına diyorsun sallallahu aleyhi ve sellem. Onun hatırına başka bir şey değil. Onun hatırına diyorsun böyle dişini sıka sıka sıka madem bu sünnet ve Allah Resulü bunu benden istiyor. Arkadaş acıtsa da ben bu işi onun hatırına yapacağım diyorsun. Kolay bir şey söylemediğimin ben de farkındayım. Şu anda söylerken canımın acıdığını da biliyorum. Acıtmasına rağmen bunu söylüyorum. Çünkü olması gereken bu olduğu için bunu size söylüyorum. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Beyhakide geçen bir hadiste Ebu Hureyre naklediyor bize bu hadisi. Bu sözün delilini bize aslında aktarmış olacak. Oturuyorlar sahabe Allah Resulü neyden bahsettiğize sözün bir yerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki size dünyada da ahirette de en güzel ahlakın ne olduğunu bildireyim mi sahabe bildir ya Resulallah bela ya Resulallah dediler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de şunları sıraladı senden bağını koparıp uzaklaşana yakınlaşman Malını, ilmini, yardımını senden esirgeyene bunları bol bol vermen ve sana zulmedene, haksızlık edeni affetmen. Üç şey saydı bakın dikkat edin. Bağı koparana, yeniden bağı kurma adına adım atmak. Bir şeyleri eğer senden esirgemişse sen ona karşı yine o bir şeyleri ona takdim etmen o kimse. Bir de bir haksızlığa uğramışsan zulme uğramışsan onu da affetmek. Kolay bir şey değil ama aleyhissalatü vesselam efendimizin istediği de bu. İnanıyorum ki diğerlerini nasıl yaptıysanız bunu da yapacaksınız. Yine inanıyorum ki geriye kalanları da yapacaksınız. Duyuyorum elhamdülillah sağdan soldan çok güzel haberler duyuyorum ama belki burada bazılarınızı inelemesi için de bir cümle söyleyip gideyim. Bazen mekan itibariyle yakın olanlar gönül itibariyle, tesir itibariyle biraz uzak oluyorlar. Mekan itibariyle uzak olanlar tesir ve gönül itibariyle daha yakın oluyorlar. Bizim burada şöyle bir duamız olsun Allah gönüllerimizi daha fazla birbirine yakınlaştırsın da bu söylenen hakikatleri inşallah yerine getirme adına bizlere gayret olsun. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Yassıyı kıldınız mı kılmadınız mı bilmiyorum. Kılanlar şimdi dediğimi zaten yapmışlardır. Kılmayanlar da kıldıkları zaman yapacaklar. Biz Allah Resulü'nden bir şey öğrendik. Namazın arkasından Bakara Suresinin son iki ayetini okumak. Bizim amener Rasulü dediğimiz o ayetler Bakara Suresi ki uzunca bir süre ve o sürenin son iki ayeti Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Bukhari'de, Müslim'de başka hadis kitaplarında kim o iki ayeti okursa o iki ayeti okuyana onlar yeter diyor. Onlar yeterin ne anlama geldiğini de ulema bize açıklıyor. Diyor ki onları yani o okuyanı her türlü kötülükten, şerden, beladan, musibetten korur, kalkan olur neden aleyhissalatü vesselam efendimiz bu iki ayeti bize tavsiye etti? Çünkü ayetlerin içerisinde inanılmaz derecede güzel mesajlar var. Eğer onlar okunur da onların üzerinden bazı şeyler alınırsa gerçekten Kur'an şifadır, kalkandır. Sahibine de bu noktada bir yönüyle fayda verir. Şimdi o ayetlerin başlangıcını bir hatırlayalım. Âmenar rasulü bime unzile ileyhim min rabbihil vel mu'minun Küllün amene billahi ve meleiketihi ve kutubihi ve resulih la nufarriqu beyne ahadin bize o son cümle bugünkü ders için lazım yoksa ayet çok şeyleri söylüyor zaten bize hele amene resul diye başlaması resul iman etti diye başlaması üzerinde ayrıca durulması gereken bir şey Niye burada iman şartlarından bir tanesi yok üzerinde ayrıca durulması gereken bir şey biz oralarda değiliz. Ne dedi ayet bize Resul Rabbinden indirilene iman etti müminler de iman etti. Hepsi beraber Allah'a meleklerine kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve dediler ki onun peygamberlerinden hiçbirini Diğerinden ayırt etmeyiz. La nuferrikubeyna hadin min rusuli. Hiçbir peygamber arasına fark koymayız. Adem aleyhisselamdan İsa aleyhisselama kadar bütün peygamberleri kabul ederiz. Geçen dersi hatırlayın. Bir zincirin halkaları gibi birbirlerini takip ederek bize kadar Allah'ın mesajlarını getirdiklerine inanırız. Ve onların söylediklerine onların bize tebliğ ettikleri her şeye de iman ederek bu noktada bize söyledikleri mesajlara karşılık veririz. Bu ayet peygamberlerle nasıl bir hukuk kurmamız gerektiği konusunda bize bir büyük mesaj veriyor. Aynı sürenin 253. ayeti ayetel kürsiden iki ayet önce öyle diyeyim ki yerini de zihninizde çağrıştırın. Bakara suresinin 253. ayetinde bir şey daha söylüyor. Öncesinde o süre uzunca bir süre Bakara suresi bir sürü peygamberden bahsetmiş onlara bir vurgu yaparak diyor ki tilkel rusulu faddalna ba'duhum ala ba'd. İşte bunlar Allah'ın peygamberleri resulleridir. Onların bir kısmını bir kısmına meziyet itibariyle fazilet itibariyle üstün kıldık o üstünlüğün neler olduğunu da ayet devamında söylüyor zaten onlardan bir kısmıyla Allah konuşmuş bazılarını derece derece yükseltmiş şunu yapmış bunu yapmış ayetin de devamında da bunlar var şimdi bakın bu iki ayetten biz şu iki tane temel mesajı almak durumundayız bütün peygamberler İslam peygamberleridir ve hiçbirini diğerinden ayırmadan sevmek ve iman etmek zorundayız. Hepsi İslam'ın peygamberi. Adlarını saydığımız, Kur'an'ın saydığı bazen hadislerde geçen bütün Allah'ın gönderdiği peygamberler İslam peygamberleridir ve bunların asla aralarını ayırmayız. Zaten peygamberlere iman diye iman şartlarından bir şart olarak meseleyi ele alırız. İkincisi... Peygamberler fazilet itibariyle hepsi eşit değildir. Bazılarının değer ve kıymeti daha farklıdır. Bu farkları tespit edip ona göre mesajlarını kavramak durumundayız. Son okuduğumuz ayet Bakara 253 bunu söylüyor. Fazilet itibariyle bazıları bazılarına üstün kırıldı. Mesela biz peygamberleri işlerken ulul azım diye bir ifadeyi görüyoruz. Bazılarını Resul olarak görüyoruz bazılarını Nebi olarak görüyoruz ve daha nice nice Kur'an'da Rabbimizin onları bize anlatırken ayrıcı özelliklerine dikkat çektiklerine şahit oluyoruz ki bunları tek tek incelediğimizde göreceğiz zaten. Bu iki tane temel meseleyi unutmadan meseleyi ele almalıyız peygamberleri konuştuğumuz zaman ama şimdi bu iki tane mesele mesaj karşımızda dursun ben size bir şey söyleyeyim peygamberlere iman iman ettiğiniz şeyi insan sevme adına bir adım da atmış olur. Çünkü imana konu olan mesele sevgi meselesidir. Allah aşkına internette var getirecektim buraya da bazıları isimlerden rencide oluyor. Kardeşler kimseyi rencide etmek için getirmedim buraya ama siz bakabilirsiniz. Son 10 yılda bu memlekette erkek çocuklarına verilmiş isimlere bir bakın hele. Hangi isimleri göreceksiniz? O isimler içerisinde Davut'un ismine, İsa'nın ismine, Süleyman'ın ismine, Adem'in ismine, İdris'in ismine hepsine binlerce kez selam olsun ne kadar rastlayacaksınız? İki çocuk birbiriyle konuşuyor birinin adı İdris birinin adı başka bir şey. Adı İdris olana diğeri diyor ki ya İdris diye bir çocuk ismi mi olur diyor. İdris büyük ismi deyip ismine öyle karşılık veriyor. O çocuğun suçu yok çünkü İdris'i kimse koymuyor çocuklarına. Salih'i çok fazla koymuyor, Eyyub'u koymuyor. Aslında bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Sevgi itibariyle olması gereken bağın yüreklerimizde tam anlamıyla tesis edilmediğini gösteriyor. Kimi severseniz hem siz hem de neslinizi, evlatlarınızı, çocuklarınızı onlara benzetmeye çalışıyorsunuz. İşte yarım yamalak bizim bir sahabi sevgimiz var. Görüyorsunuz içimizde daha fazla sahabi efendilerimizin isimleri yayılıyor. Elhamdülillah bu güzel bir şey. Ama sahabeye bakın sahabe genelde eğer bir çocuklarına kendilerinden bir isim koydularsa bir diğer çocuklarına peygamber isimlerinden birini koyuyorlar. Bu da sahabeyi inşa eden o model şahsiyetlerle sahabe arasındaki bağı gösteriyor. Bu noktada bizde bir problem var. Ben açıkça size bir şey söyleyeyim. Bu sene bu derslere hazırlanırken valla şu günlerde bak daha anlatmaya başlamadım. İnanılmaz derecede içimden Hazreti Adem'e karşı bir sevgi katmerlendi çünkü tanıdıkça insan seviyor dünyanızda olmadığı zaman sevgi de olmuyor onları tanımak çünkü marifet muhabbeti getirir muhabbet ancak marifetle olur tanıma adına bir şeye giriştiğiniz zaman dünyanıza giriyor ya dolayısıyla bu noktada bizde bir problem var umuyorum ki önce ben kendi nefsim sonra da siz bu derslerle en azından Allah'ın bize gönderdiği bu güzel insanlar bu insanlığın en hasları en güzelleri model şahsiyetler hidayet rehberleri tebliğ elçileri ne diyecekseniz o peygamberler bize bu noktada istenilen oranda tesir ederler de en azından biraz olsun tanırız da hayatlarımızda onlarla kurmamız gereken bağ kurulmuş olur Rabbimden bunu niyaz ediyorum Mevla bunu bizlere nasip eylesin. Şimdi güzel kardeşlerim bugünkü dersimiz baya bir ders ha bunların hepsi de duruyor sizde bunların da hepsini anlatacağım size ona göre. Baya bir ders yani aslında üç tane konu var üç tane ders aslında kavramlar kaynaklar ve usul açısından sireti enbiya. Emin olun her biri bir dersi hak edecek meseleler ama ben üçünü mecburen sıkıştırmalıyım. Haftaya Hazreti Adem'den başlayacağız çünkü daha fazla günümüz yok zamanımız yok. Onun için artık ne kadar zaman el verirse o kadar inşallah yürümüş olacağız. Kavramlardan başlayalım. Biz peygamberlere ait hatıralara kıssa diyoruz. Çoğunluğu kasas. Kıssa kasas. Kur'an'da ne kadar geçiyor ona ait bir şeyi göreceğiz zaten. Ancak biz Kur'an'da bazı hadislerde bu kelimenin yakınları olan kelimelere de rastlıyoruz. Şöyle size bir tablo sunmak istiyorum. Bu kadar değil tabii ama bunlar en temelde olanlar. Bunların üzerinden zaten bir mukayeseye girişmiş olacağız. Bak hem tekillerini. Hem de cemlerini çoğularını da yazmış oldum buraya ki iyice anlaşılsın. Kıssa, kısas. Hikaye Türkçede de kullanıyoruz biliyorsunuz. Hikayet, nebe, enba, haber, akbar, mesel, emsal, hadis, ehadis, hikmet, hikem, ustura, esatir. Bu esatir, esatiri evvelin diye geçiyor biliyorsunuz Kur'an'da geçmişlerin masalları şeklinde bunların hepsi kısasla aslında alakadar kelimeler bunların tamamı ve burada benim size vermediğim mesela rivayet mesela semer bunlar da var ama bu kadarı bize yeter dediğim gibi hepsinin ortak bir manası var nedir biliyor musunuz ortak mana haber aslında kıssada haber demek hikayede haber demek nebede haber demek Haber zaten haber meselde haber demek ila ahir hepsinin ortak bir manası var anlamı var haber. Ama tabii ki farklar var fark olduğu için zaten kelimelerde de bu ihtilaf oluşuyor. Ortak mana haber olmasına rağmen nasıl farkları var onunla alakalı da size şöyle bir tablo göstereyim. Ne olur bu karşılaştırmaları aklınızda tutun ki söyleyeceklerimiz biraz daha iyi anlaşılmış olsun kıssa neymiş ayrıntılı yaşanmış ve gerçek haber hikaye neymiş yaşanmış veya yaşanma ihtimali olan haber yani yaşanmamış da olabilir hikaye kıssayla aradaki farkı en azından burada görmüş olduk nebe nebe il azim diye geçer biliyorsunuz Kur'an'da kesin bilgi ile ulaşan önemli haber haber Doğru ve yanlış ihtimallerine açık haber. Mesel izah maksadı ile benzeri hakkında söylenen haber. Türkçede de kullanırız zaten. Misal getirmek örnek getirmek deriz. Yaşanıp yaşanmaması önemli değil. Burada söylediğimiz bir şey bir örnek getirme. Meseli de biz o şekilde anlamamız gerekir. Hadis aktarılan her türlü haber. Ancak bizim içimizde böyle çok güzel akıllı adamlar var ya orijinal adamımız çok bizim biliyorsunuz. Kur'an'daki hadis kavramlarını kelimelerini alırlar. Sanki o hadis Allah Resulü'nün sözleri anlamına gelen hadismiş gibi anlaşılır. Öyle aktarırlar daha doğrusu. Kur'an'da bak peygamberin hadislerine karşı neler söylüyor diye üzerinde bir sürü de nutuklar çekerler. O hadisin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözleriyle alakası yok. Hadis söz demek Kur'an'da söz manasında kullanıyor zaten. Hikmet Kur'an'ın çokça kullandığı bir kavramdır biliyorsunuz. Birçok anlama geliyor ama burada özellikle öğüt, ders ve hüküm ihtiva eden haber. Ustura ise efsane, masal ve kurgu içeren haber. Aradaki farkları gördünüz Niye Kur'an özellikle bunu seçiyor ve biz neden peygamberlerin kıssalarına, hayatlarına, onların bize aktarılan o hayatlarının tablolarına kıssa diyoruz? Anlamdan zaten yakalamış olmamız lazım. Ama sözlüklere de baksak kıssanın zaten anlamını göreceğiz. Bakın bir kimsenin izini sürmek. Hatırladınız mı geçen ders? Karda yürüme ile alakalı size bir şey söyledim. Bataklıkta yürüme ile alakalı bir şey söyledim. İşte o kıssa aslında o ayak izlerine basarak yürüyebilmek. Bir kimseye bir haber veya sözü bildirmek. Bir kimseye yahut bir şeye ait hadiselerin adım adım takip edilmesi. Nokta nokta hiçbir şeyi kaçırmadan anlatmak. Ve bu manada bu nitelikleri taşıyan meselelerin aktarımına kıssa diyoruz biz. Tam bu aslında peygamberlerin hayatlarındaki o tablolara uyan bir içerik taşıyor. Biz Kur'an'da tekil olarak kıssayı görmüyoruz. Ancak çoğul olarak asas ile aynı kökten gelen birçok fiili ve kullanımı görmüş oluyoruz. Ben fazla sizi dil ayrıntılarıyla yormak istemiyorum şimdi benim güzel kardeşlerim anladık kıssayı şunu da bir anlayalım mahiyetleri itibariyle Kur'an'daki kıssalar üçe ayrılır tarihi kıssalar nüzul esnasındaki kıssalar gaybi kıssalar bizim peygamberler tarihi dediğimiz zaman şunu kastediyoruz aslında Tarihi kıssalardır bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki meseleleri peygamberleri ve onların ümmetlerinin yaşadıklarını aktaranlara biz tarihi kıssalar diyoruz. Müzur esnasındaki kıssalar ne peki? E Kur'an Allah Resulü'nü de anlatıyor. Hayber'i anlatıyor. Hendek'i anlatıyor. Mute'yi anlatıyor. Tebuk'u anlatıyor. İfk hadisesini anlatıyor. Yani siyerin içerisindeki Olayları anlattığı kıssalara da nüzül esnasındaki kıssalar diyoruz. Bir de gaybi kıssalar var onlar ne? Mesela yaratılış bizim için gayb ama Allah onu Kur'an'da kıssa olarak anlatıyor. Cennet ve cehennemi cennet ve cehennemin ehillerini birbirleriyle konuşuyorlar. Cennet ehli cehennem ehliyle konuşuyor cehennem ehli cennet ehliyle konuşuyor bu bir kıssadır ve bizim için gaybtır bunlar da var. Ancak biz Siret-i Enbiya'da şu birincisini işleyeceğiz. Bizim için konu şu anda peygamberler kıssaları olduğu için tarihi kıssaları işlemiş olacağız. İnşallah bu noktada da bazı şeyleri iyice anladığımız zaman zaten bazı mesajlar zihinlerimize, hayatlarımıza tam anlamıyla geçmiş olacak. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Nasıl bir tabir kullandık kıssa için ayrıntılı, yaşanmış ve gerçek. Israrla bazı kavramların üzerinde duracağım. Belki içinizdeki bazı kardeşlerim diyecekler ki hocam niye buna bu kadar vurgu da bulunuyor. Ama bilseniz bu kıssalar üzerinde bu memlekette neler konuşuluyor. Kıssaların tarihsel oluşuna ait neler irdeleniyor. Yaşanmış değil, sembol olduklarına, mitoloji olduklarına, şu olduklarına, bu olduklarına dair neler söyleniyor? Onları bilseniz benim şimdi size göstereceğim tablonun ne anlama geldiğini bileceksiniz. Kıssalar nasıl anlaşılmalı biliyor musunuz? Bir kere şu tabloyu iyice kavrayalım. Menkıbe değil asıl, sembol değil model, mitoloji değil temsil, Hayal değil. Hakikat kurgu değil gerçek. Bilelim. Eğer biz Adem aleyhisselamdan bahsediyorsak. Kur'an bize bahsediyorsa. Bize menkıbe anlatmıyor. Sembol de değil. Sembol şahsiyetler üzerinden de değil. O sembole denk gelebilecek. Belki meseleler üzerinden bir şeyler söylenebilir. Şimdi konumuz o değil. Mitoloji hiç değil. Hayal değil. Kurgu da değil. Yani biz. Hangi peygamberi işlersek işleyelim buradaki karşılıkları aslında işlemiş olacağız. Asıl olanı, model olanı, temsil olanı, hakikat olanı ve gerçek olanı. Dolayısıyla kıssalar meselesinde bunlar zihnimizde iyice otursun ki yarın öbür gün bir meseleyi irdelediğimizde bu mitoloji değil, efsane değil, şu değil, bu değil de şudur dediğimiz zaman en başta söylediğimiz bu bilgiler zihnimizde çağrışsın ki mesaj tam anlamıyla karşılığını bulmuş olsun. Kavramlar bölümünde bu kadarıyla iktifa edelim. Gelelim ikinci fasla. Faslımızın adı ne şimdi? Kaynaklar. Biz sireti enbiya'yı işleyeceğiz. Hangi kaynakları kullanacağız? Valla bu sorunun cevabı hem çok kolay hem de çok çok çok zor. Kolay olanı şu ana kaynağımız ve temel kaynağımız Kur'an. Aziz kitabımız hiçbir şeyi eksik bırakmayacak şekilde bize veriyor zaten mesajı. Şimdi biz Kur'an kıssalarını Kur'an'dan okuduğumuzda beş tane Kur'an'ın sıfatını hiç aklımızdan çıkarmayacağız. Bu beş tane sıfat başka sıfatlar var biliyorsunuz Kur'an'ın ama özellikle bizim için çok mühim. Biz bu çerçeveden değerlendirdiğimizde meseleyi anlayacağız. Nedir bu beş tane sıfat? Kur'an mübindir, mufassaldır, mübeyyindir, musaddıktır, müheymindir. Beş tane sıfatını Kur'an'ın unutmadan okuduğumuzda, Kıssaları nasıl değerlendireceğimize dair ipuçlarını buradan görmüş olacağız. Kur'an mübin bir kitap apaçık anlaşılır idrak edilebilen birer ayet yazdım. Siz fazlaca ayetler çıkarabilirsiniz. Yunus suresi, şey, Yusuf suresi birinci ayet. Neden? Çünkü kıssalarla konuşuyoruz ya kapalı bir şey yok benim güzel kardeşlerim. Bize, bir masal anlatılmıyor haşa anlattım işte ortaya söyledim kim ne alırsa böyle bir durumda söz konusu değil. Allah o kıssayı Kur'an'ın tamamı mübin olduğu gibi o anlattığı yerde de mübin vasfıyla beraber anlatıyor. Dolayısıyla apaçık idrak edilebilecek düzeyde. Mufassal ayrıntılı açıklanmış. Ayrıntılı deyince mufassal deyince yani tafsil edilmiş deyince Aklınıza şöyle gelmesin mesela biz Hazreti Adem'i işlediğimiz zaman nasıl işleyeceğiz? Hazreti Adem'in doğum tarihinden alacağız. Sıradan bir diyelim ki siyer kitabı okur gibi çocukluğunu, gençliğini, peygamberliğe erişini, peygamberlik mücadelesini anlayacağız, anlayacağız, anlayacağız. En sonda da vefatıyla işi bitireceğiz. Böyle değil. Kur'an böyle bir şey anlatmıyor. Onu söyledik zaten geçen de. Ama mufassal oluşu şu anlattığı bize yetiyor. Yetiyor. Anlattığı bizi kesmesi gerekir. Çünkü Kur'an'ın anlattığıdır asıl olan. Niçin anlattıklarını hatırlayın. Buradaki tafsil bize yetiyor. Üçüncüsü mübeyyin beyan eden ortaya koyan. Dördüncüsü musaddık doğrulayan tasdik eden. Beşincisi müheymin koruyan kontrol eden doğrusunu yanlışından ayırır Kur'an ortaya koyar şimdi bu beş tane önemli sıfatı Kur'an'ın olursa eğer hiçbir bilgiden korkmayın hiçbir bilgiden kim söylemiş nasıl söylemiş hiç önemli değil alın böyle bir mihenk var elinizde bu bir mihenk taşıdır o söylenenlerin kim tarafından söylendiği de önemli değil eğer elde Kur'an gibi bir mucizil beyan varsa böyle bir mucize varsa biz söylenenlerin hepsini bu çerçeveden test edebiliriz. Ve doğrusunu yanlışını buradan ayırabiliriz. Onun için Kur'an'a biz temel kaynak diyoruz. Kur'an'ın temel kaynak olması budur zaten. Dolayısıyla biz peygamberler tarihi gibi çok zor olan bir konuyu işlediğimiz zaman Kur'an gibi bir temel kaynağı bu vasıflar çerçevesinden ele aldığımızda sıkıntı yok. Peki benim güzel kardeşlerim nasıl biz kaynaklardan istifade edeceğiz ne tür kaynaklardan onlarla da alakalı size şöyle bir tablo vereyim. Bakın biz bu kaynaklardan hepsinden istifade edeceğiz. Kur'an-ı Kerim ve tefsir kitapları zaten mesele Kur'an olduğu zaman mecbur müracaat edeceğimiz tefsir kaynakları olacak çok da fazlaca müracaat edeceğiz tabii ki hadis-i şerif kitaplarına ve şer kitaplarına müracaat edeceğiz çünkü bazen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberler hakkında söyledikleri beyanlar bizim önümüzü aydınlatacak Allah'ın kitabında Kur'an'da söylediği bir şey bir ayet Allah Resulü'nün mübarek dilinde farklı bir karşılık bulacak Tebliğ görevi var ya Efendimizin o görevin çerçevesinde açıklanacak Üçüncüsüne dikkat edin. Sebebin nüzül ve siyer kitapları. Neden burada siyer kitapları var? Usulde göreceğiz bunu şimdi. Ama bize lazım bu. Çünkü özellikle biz Sebebin nüzül kitaplarını siyer kitaplarıyla burada anmamız da aralarındaki bağlantıyı ortaya koymak için. Dördüncüsü tarih ve tabakat kitapları birçok hem de Beşincisi coğrafya ve arkeoloji çalışmaları göreceksiniz. Ben size buraya haritalar getireceğim, resimler getireceğim, bazı şeyleri burada biraz daha farklı bir biçimde anlamaya çalışacağız. Dolayısıyla bizim için coğrafyanın da arkeolojik çalışmalarında bu dersler boyunca faydası olacak. Altıncısı kitab-ı Mukaddes ve tefsir kitapları. Buna niye ihtiyacımız var? kitab-ı mukaddesten de öğrenmek istiyoruz onlar nasıl anlatıyorlar mesela Hazreti Adem'i nasıl geçiyor onlarda mesela Hazreti Nuh bu bilgileri bilirsek eğer bazı şeyleri kavramamız daha iyi olacak ve Kur'an'ın müheymin sıfatını göreceğiz orada var olan yanlış Kur'an'da nasıl düzeltilmiş musaddık sıfatını göreceğiz orada var olan doğru Kur'an'da nasıl doğrulanmış Dolayısıyla kitab-ı mukaddes ve onun tefsir kitapları buradaki tefsirden kasıt kitab-ı mukaddesin tefsir kitaplarıdır onlara da bakacağız. Son olarak da müstakil ve çağdaş çalışmalar mesela diyelim ki bir alimimizin bir hocamızın Hazreti Adem hakkında müstakil bir çalışması var. E onun hakkında konuştuğumuz zaman mecburen ulaşabildiğimiz kaynaklardan bakmak durumundayız. Ya da Hazreti İsa hakkında ya da Hazreti Davut hakkında her neyse. Dolayısıyla bizim kaynaklarımız da böyle. Şimdi güzel kardeşlerim sizin uykularınızı açacak bir yemek göstereceğim size. Yemek geldi mi zaten gündeme? Gözler de açılacak, dikkatler de açılacak. Şöyle bir yemek. Güzel gözüküyor mu? Siz bir çözmeye bakın bakalım bu yemek ne yemeği. Biz özellikle peygamberler tarihini konuşmaya başladığımızda karşımıza çıkan bir kavram var. Bu kavramla bizim böyle inanılmaz bir şeyimiz var, mücadelemiz var. O kavramın adı İsrailiyat. İsrailiyat kavramını ne yazık ki üzülerek söyleyelim gerçekten ilmi bir biçimde ele almadığımız için hislerimiz konuşuyor. Ve hisler konuştuğu zaman da çoğu zaman bizi yanlış yerlere sevk ediyor. İsrailiyat duyunca birileri bir bakıyorsunuz ki işte bambaşka şeyler zihinlerde belirliyor. Birileri de İsrailiyata başka bir anlam yüklüyor o manaların üzerinde mücadele sürüp gidiyor. Bizim şöyle bir problemimiz var benim güzel kardeşlerim yer tam söz buraya geldiği için buna dikkatlerinizi özellikle çekmek istiyorum. Ne yazık ki kavramlarımız ve sembollerimiz ya birileri tarafından çalınarak ya da birileri tarafından kirletilerek elimizden alınıyor. Bu cümlemi bir kez daha duyurmak istiyorum size. Kavramlarımız ve sembollerimiz ya birileri tarafından çalınarak ya da birileri tarafından kirletilerek elimizden alınıyor. Çalınınca adam kendi kavramı diye takdim ediyor. Benim diyor artık sen bunları konuşma diyor. Sen bunlarla bahsetme bunlar benim kavramlarım diyor. Size o kavramları kullanma hakkı vermiyor. Ya da kirlettiği için kirlendiği için sen diyorsun ki aman ya ben bu kavramı kullanmayayım. Bu kavramı kullanırsam bu kavram birilerini çağrıştırıyor. Dolayısıyla beni bir yerlere yazarlar aman o benden uzak olsun diyorsun. Bu yemek maklube yemeği. Yiyenleriniz var mı içinizde? Yiyenler örgüt yesi sayılıyor ona göre. Şimdi bu bir örgüt yemeği gibi bakın zihinlerde şu anda. Çok acayip bir durum bu. Bu yemeğin bir tarihçesi var. Bunun adı da bunun için ortaya çıktığı belli. Ama elimizden alınınca başlıyoruz biz yanlış yerlere vurmaya. Bakın meseleyi anlayabilmemiz için bir şey söyleyeyim. İsterseniz deneyin. Çıkın mesela Eyüp camisinin avlusuna ya da Eyüp camisinin avlusu biraz sade olur. Fatih'e gidin mesela. Fatih renkli biliyorsunuz. Önünüze çıkanlara Hizbullah nedir diye sorun. Size verdikleri cevapları da bir kaydedin. Gelin konuşalım. 100 kişiye sorduysanız 90 kişiden alacağınız cevap bir örgüt ismi olacak. Ama Hizbullah bir Kur'an kavramıdır ya. Maide süresinde, mücadele süresinde 3 kez Kur'an'da geçen karşısında olan kısma da Hizbu şeytan diyen bir Kur'an kavramı. Sen bu Kur'an kavramını... Böyle bir şekilde zihine kodlayınca bu Kur'an'ın kavramının üzerinde nasıl alacaksın mesajı Allah aşkına? Aynı tehlikeyle şu anda karşı karşıyayız bakın. Aynı tehlikeyle eğer biz kavramlarımıza sahip çıkmazsak birileri kullandı vazgeçelim. Birileri kirletti vazgeçelim. Birileri şunu yaptı diye vazgeçelim dersek yarın öbür gün aynı akıbet bizi cihat kavramında bekliyor. Çünkü cihat kavramını şu anda birileri Böyle kullanıyor cihadizm diyor cihatçılar diyor ve cihat eşittir terör olarak anlaşılıyor ya çıldırmamak mümkün değil cihat nedir biliyor musunuz cihat yeryüzündeki terörü sonlandırmak için verilen mücadelenin adıdır cihat terörü sonlandırmak için verilen mücadelenin adı iken a gel gör ki adam cihat eşittir terör diyor sen de boynunu büküyorsun ya Kur'an cihadı konuşuyor. Kur'an'ın konuştuğu gibi sahiplensene sahip çıksana. Hayır kirlendiyse çalındıysa ne yazık ki biz de vazgeçiyoruz. Şu yemek maklube. Tarihçesini bilmiyorum bileniniz var mı? Ben tarihçesini size söyleyeyim. Bu yemek Araplarda çok iyi bilinir. Zafer yemeğidir bu yemeği. Filistin'i Kudüs'ü fethettiği zaman... Şarkın en sevgili sultanı Selahaddin Filistinliler bu yemeği yaptılar. Bu yemek önceleri biraz daha fazla patlıcanla yapılır. Onun için patlıcanla yapıldığından dolayı patlıcan çağrıştırmasından dolayı Bazıncaniye ismi, ismiyle anılır. Bazincaniye Şimdi Selahaddin Kudüs'e geliyor fetih tamamlanmış. İnsanlar diyor ki sultana güzel bir yemek yapalım. E, Sultan da Kürttür. Kürt de eti sever. Et konulmuyor güne kadar. Biraz goş koyalım, et koyalım diyorlar. Et de koyuyorlar böylece et giriyor buna. Getiriyorlar Selahaddin'in huzurunda ters çeviriyorlar. Ters çevrilmenin adıdır maklube. O güne kadar adını söyledim şimdi. Ve Selahaddin soruyor. Bu ters çevrilmiş yani maklubenin adı nedir diye. Maklube adı çok hoşuna gidiyor Filistinlerin diyorlar ki ey komutan bunun adı bazincaniyedir ama sen ki maklube dedin bundan sonra maklube olsun diyorlar. Ve maklube diye anılıyor o günden bugüne kadar da Filistin'in Kudüs'ün zafer yemeği diye anılıyor. Zafer yemeğini kaldırıp sen bir örgüt malzemesi olarak anla. Ve öyle anlaşıldığı için de vazgeç. Neyden vazgeçtiğimiz gibi abiden abladan cemaatten himmetten mütevelliden vazgeçtiğimiz gibi. Bütün bu saydığım kavramlar ve daha nice kavramlar bizim kavramlarımız ya İslam'ın kavramları. Bu İslam'ın kavramlarını kalkıp birileri kullandı diye kirletti diye veya da suistimal etti diye vazgeçersek vazgeçe vazgeçe elimizde sembol de kalmayacak kavramda kalmayacak. Zaten yapmak istedikleri o biz bu oyuna gelmememiz gerekiyor. Şimdi size bir bayrak göstereceğim. Ay şu bayrak. Şimdi cimbızcılara iş çıktı. Muhammed Emin Hoca İsrail bayrağını eline almış diye. Bu İsrail bayrağı öyle biliniyor. İki tane mavi çizgi var. Bu mavi çizgilerin anlamları var. Tevrat işte onlara saflık şu bu anlamlarını veriyor. Nilden Fırat'a ya da Dicle Fırat bir sürü anlamlar yükleniyor. Ve ortada bir yıldız var. Bu yıldız İsrail'in yıldızı diye Siyonizmin sembolü diye şu anda dünyada karşılık buluyor. Bu karşılık bulmasında inanın ki bizim acziyetimiz yatıyor. Çünkü bu sembolün bu adamlarla alakası yok ya bunu İsrail bir terör devleti bunu ne zaman kullandı? 1800'lü yılların sonunda birinci Siyonist kongresinde Bayraklarını ilan ettikleri zaman kullandılar. O günden öncesine kadar bu sembolün onlarla alakası yok. Bu sembol İslam sembolüdür ve bu sembol Davud Aleyhisselam'ın sembolüdür. Davud'un yıldızıdır, Süleyman'ın mührüdür. İki İslam peygamberinin kullandığı, iki İslam peygamberi kullandığı için de bugüne kadar kullanıla gelen bir semboldür. Ama bugün İsrail kullandı diye biz vazgeçtik bundan artık biz bunu kullanmıyormuş kullanmıyoruz gibi bir noktaya geldik sebebi belli. Bakın o sembolün orijinali bu. Süleyman mührü diye geçen orijinal şeyi bu. Ve siz bu sembolü İstanbul'da da İslam coğrafyalarının başka yerlerinde de görürsünüz. Bunu gördükleri zaman bizimki bizim bazı delikanlar camilerde falan çok böyle komplo teorileri de üretmeye alışmışız ya. Bak Yahudiler camilere sızmış falan filan deyip hemen ortalığı velvele veriyor. Hatta bazıları alıp eline bir şey orayı kazımaya çalışıyor. Birçok yerde görüyoruz bunu. Neden? Çünkü Osmanlı İslam'ın sembollerine sahip çıkıyor. Size bakın bir sancak göstereceğim. Bileniniz var mı bu sancak kimin sancağı? Barbaros Hayrettin Paşa'nın sancağı ve bu sancağı gidip ziyaret edebilirsiniz Beşiktaş Deniz Müzesi'nde. Biraz anlaşılır kılınmış burada orada biraz daha farklı. Bakın üst tarafında Nasrul minallahi ve Fetun garib ve beşhiril müminin ya Muhammed yazıyor. Şu Zülfikar şurada bir el var bu el ehli beyti sembolize ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ali, Fatma, Hasan Hüseyin, ehlibeytin Beyt'in sembolü. Buralardaki köşelerde Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali ve alttaki de Davut Yıldız. Barbaros Hayrettin Paşa bu sancağı kullanıyor. İslam'ın sembolü ya sahip çıkıyor. Ve sahip çıkma noktasında da gerekli olan şeyi ortaya koyma gayreti olduğundan dolayı biz... Onların dünyasında bunun karşılığını görüyoruz. Az size bakın birkaç tane şey göstereyim. Bak şurası Eyüp Sultan. Eyüp Sultan'da görebilirsiniz bunu. Bursa Ulu cami görüyorsunuz. Valide Sultan Camii bakın ta nerede. Burası da Selimiye Camii'nin pencereleri. Hepsinde. Bunun İslam sembolü olduğunu kabul ettiği için böyle yapıyor Osmanlı. Çünkü sembolleri korumak. Her sembol işaret ya o işaretin arkasındaki hakikati korumaktır. Ama sen onu İsrail'e bırakırsan ötekini ona bırakırsan ikini buna bırakırsan yarın savunacak elinde bir şey de kalmaz. Bu da bizim bu da bizim. Bu Davut Aleyhisselam'ın ve Süleyman Aleyhisselam'ın bize mirası bu Selçuklu'nun ve Osmanlı'nın bize mirası. Her bir köşesinin sembolize ettiği hakikatler var. Mesela burada Beni İsrail için önemli olan peygamberler ve şahıslar sembolize ediliyor. Burada da bakın burası 8 köşedir biliyorsunuz. Cennetin 8 kapısını sembolize ediyor. Ve bir Müslümanın hayatında olması gereken 8 kavram merhamet gibi sadakat gibi adalet gibi kavramları sembolize ediyor yani semboller üzerinden konuşuyoruz zaten ve bunlar bizim medeniyetimizin mimarimizin kültürümüzün birer parçası birileri bunlardan bazılarını eğer kullanıyor diye kalkar küsersek dediğim gibi inanın ki yarın savunacak kabul edecek bir şey kalmayacak elimizde bu noktada hepimizin çok daha ciddi bir biçimde hassas olması gerekiyor kavramlar Bizim en önemli mesajlarımızdır. işaret taşlarımızdır. Üstad Cemil Meriç'i de burada analım. Kamus namustur. Kamusa uzanan el namusa uzanmıştır. Eğer biz o manada bazı değerlerimizi korumazsak Yarın bunun çok daha ağır bir biçimde pişmanlığını çekmiş oluruz. Dolayısıyla İsrail kavramını da bu şekilde anlamış olalım. Sembolü gelelim İsrail kavramına. İsrail kavramı da bir şey. Şimdi İsrail der demez aklımıza ne geliyor bizim o terör devleti. İsrail Yakup aleyhisselamın ya ikinci adı ya lakabıdır. Kur'an'dan öğreniyoruz ve İsrail'in kelime manası Abdullah demektir. Allah'a kul Abdullah neyse İsrail'de o kelime manası beni İsrail deyince de İsrail oğullarından kast, İsrail oğulları kastediliyor yani Yakub'un soyu hangi soyu İsa Aleyhisselam şimdi hatırlayın tepede kim duruyor İbrahim Aleyhisselam duruyor İbrahim Aleyhisselam'dan soy ikiye şöyle ayrılıyor burada Hacer anamız var onun oğlu İsmail Burada Sara anamız var onun oğlu İshak. Şu İshak ben İsrail'in şu İsmail ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin soyu olmuş oluyor. Dolayısıyla aslında iki soy aynı ortak ortak olduğu için de birbirlerinin yakınlarıdır uzak da değil. Amca çocukları sayılır aslında bu manada. Ama mesele sadece soy meselesi değil mesele yol meselesidir. Ne kadar sen atana ve atanın sana miras ettiği o hakikatlere uyup uymadığın meselesidir. O meselenin ayrı bir boyutudur. Ama bilelim ki İsrail kavramı da Kur'an'i bir kavramdır. Yakup aleyhisselamın bir ismidir, lakabıdır ona göre davranalım. O zaman bundan sonra kahrolsun İsrail derken en azından aklımızda olsun da İsrail'e değil Siyonizm'e aslında kahrediyoruz. Eğer o bayrağı mayran yakacaksak da aklımızda olsun da ona göre davranalım. Çünkü bu manada bazı sembolleri koruma kavramları koruma adına hassasiyetimizi en üst düzeyde tutmak durumundayız. Şimdi gelelim İsrailiyat'a. İsrailiyat'ta böyle bir şey. İsrailiyat'ı İsrail'le ilişkilendirdiğinde İsrailiyat'ı içimize sızmış ajanların Dini bozma hareketi olarak gördüğümüzde bizim o birikimle aramızda hiçbir irtibat kalmaz. Şöyle bir algı var bu algıda konuşuluyor birçok yerlerde konuşuluyor. Ne diyorlar diyorlar ki işte iki tane şahıs Kab İbnül Akbar bir diğeri de Vehb İbnü Münebbi. Biri Hristiyanlığı, biri İslam'ın içine taşıdılar iki dini böylelikle de İslam'ı bozdular. Ya arkadaş insan bunu söylerken bile biraz Allah'tan korkar biraz utanır ya. Bu din bu kadar bozulmaya kolay bir halde mi ki iki tane şahıs literatürünü ya da birikimini taşıyacak bu dine bu din ifsad olacak. Var mı böyle bir şey? Bu dinin koruyucusu Allah'tır. O Allah alemlerin Rabbi olan Allah bu dini en başta Dinin intikal ve muhafazasında görev verilen sahabenin eliyle korudu. Sonra tabi'inle sonra ondan sonra gelen ve verasetin hakkını veren alimlerle korudu ve bugüne kadar geldi. Niye biz bugün İsrailiyattan bazı bilgileri konuştuğumuz zaman dinin içine sızma hareketi olarak anlıyoruz. Komplolar oluşturuyoruz şöyle yapıyoruz böyle yapıyoruz da meseleyi başka yerlere havale ediyoruz. Meselenin aslı şudur İsrailiyat geçmiş ümmetlere ait bilginin müktesebatıdır birikimidir. Alimlerimiz Allah kendilerinden ebeden razı olsun. Bunun nasıl kullanılacağının yolunu ve yöntemini başta Efendimiz aleyhissalatü vesselam olmak üzere sahabeden aşağıya gelinceye kadar da bize öğretmişlerdir. Dinden olmayan bir şeyi dine kabul etme gibi bir hazır yoktur bu dinde. Ve şuna inanın bazı yerlerde bu konuşulduğu zaman inanarak ve güvenerek bunu söyleyin. Emin olun. Bütün dinler birbirlerinden etkilenmiştir. Çünkü dinlerin normalde kaynağı tektir. Yahudilik ve Hristiyanlık dediğiniz zaman aslında tahrif olmuş İslam demiş oluyorsunuz. Onun da kaynağı İslam'dı çünkü. Dolayısıyla ortak yönlerinin olmasında hiçbir meclis yok. Ama şuna inanın ve şunu söyleyin. Emin olun. İslam kültürünün. Yahudiliğe ve Hristiyanlığa etkisi Yahudiliğin ve Hristiyanlığın İslam'a etkisinden daha fazladır. Cümlemi bir daha kurmak istiyorum. İslam kültürünün Yahudiliğe ve Hristiyanlığa etkisi Yahudiliğin ve Hristiyanlığın İslam kültürüne etkisinden daha fazladır. Sadece ilgililere bir şey söyleyip geçiyorum burayı. Selahaddin Eyyubi'nin adını andık şarkın en sevgili sultanı onun doktor olarak kullandığı İbni Meymun isimli birisi var Yahudi birisi Yahudi olarak yaşadı Yahudi olarak da öldü İbni Meymun'un İslam kültüründen Yahudiliğe taşıdıklarını şöyle bir inceleyin bu sözümün ne anlama geldiğini göreceksiniz onun için korkmamıza gerek yok elimizde Kur'an gibi bir kitabımız var ya neyden korkacağız biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini nasıl büyük bir gayretle ortaya koymuşlar. Şey şüphe içinde olmayan bir kitabımız var. Dünyaya iftiharla sunabileceğimiz bir hadis sistemimiz var. Kim tutar artık bizi eğer biz bunların kıymetini bilebilirsek. Ama bilemediğimiz için değerlerimizle bu özgüveni kuramadığımız için Söylenen ufak tefek şeyler hemen bizim kafamızı karıştırmış oluyor. Kullanacak mıyız biz yine İsrailiyat bilgilerini kullanacağız ama nasıl kullanacağız bu çerçeveden kullanacağız. Tarihi bazı bilgileri isimleri yerleri şahısları şu anda biz İsrailiyat bilgilerinden öğreniyoruz ama bu bilgilerin Kur'an'a aykırı bir şey yok. Kur'an'la ters düşen bir şey yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği sözlerle onun beyanlarıyla ters düşen herhangi bir şey yok. Bu bilgileri bilerek meseleye yaklaşmış olalım. Gelelim son maddeye. Usülümüz. Nasıl bir usul üzere yürüyeceğiz? Ben size buradan birkaç tane madde vereyim. Birincisi şu benim güzel kardeşlerim. Kur'an'ın anlatımını, vurgularını ve mesajlarını dikkate alacağız. Bizim birinci usulümüz bu. Niye bunu özellikle bu şekilde belirttik? Şu, Şundan dolayı Kur'an'ın bir anlatım var, anlatım üslubu var. Mesela her kıssa her yerde aynı anlatılmıyor. Geçen bir vesileyle söyledim bir daha söyleyeyim. Mesela Hz. Musa ile sihirbazlar arasında olan kıssa Kur'an'da birkaç yerde anlatılır. Hep tekrar değildir o nerede anlatılıyorsa orada başka bir vurgusu var başka bir mesajı var bizde ne yapacağız bunları dikkate alacağız dolayısıyla birinci usulümüz bu bunu hiç aklımızdan çıkarmayalım Kur'an'ın anlatımını vurgularını ve mesajlarını dikkate alacağız İkincisi, Hazreti Peygamber'in o peygamberlerle alakalı beyanlarını nazara vereceğiz öyle şeyler var ki hayran olacaksınız Hatırlıyor musunuz Kur'an Bakara suresinde Hazreti İbrahim'in bir dört kuş kıssasını anlatıyor bize. O kıssayı hatırlayın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kıssayı anlatıyor. Sonra orada şöyle bir cümle söylüyor. İbrahim'in şeki şüphe duyması ve kalbinin tatmin olması noktasında istediği o talebi kendisi için değildi bizim için bu söz öyle bir söz ki o kıssadan bambaşka şeyler bize çıkaracak. Dolayısıyla biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin beyanları çerçevesinde meseleyi anladığımız zaman inanılmaz güzel şeyler yakalayacağız Allah'ın izniyle. Üçüncüsü sahabe, tabi'in ve diğer alimlerimizin o peygamberlerle alakalı izahlarını takdim edeceğiz. Var mı? Var tabii ki İbn Abbas anlatıyor. Tabiinden mücahit anlatıyor diğer alimlerimiz anlatıyor anlattıklarında o kadar güzel mesajlar var ki o mesajlar serçevesinden hangi peygamberi işliyorsak konumuz hangisiyse alacağımız bambaşka şeyler olacak. Bakın benim güzel kardeşlerim bunları söyledim değil mi şimdi gelelim şu meseleye bu da çok önemli dil tarih coğrafya ve arkeoloji bilgilerini ihtiyaç oranında aktaracağız. Çünkü bunlar da lazım bize dedim ya biraz önce kaynakları söyleyince söylerken size haritalar falan getireceğim diye işte bu bununla alakalı şeyler geldikçe getireceğiz. Onun dışında bir, bir usulda kaydemi yani bizim usulde gözeteceğimiz hususlardan birisi anlatılan her peygamberin sireti ile peygamberimizin sireti arasında bağları tespit edeceğiz. Belki de bizim Sireti Enbiya derslerimizin en önemli kısmını bu oluşturacak. Neden? Çünkü bu zaten biz Sireti Enbiya derslerini Sireti Resul ve Sireti Nebi'yi anlamak için aslında konu edindik. O süreç bizi oraya getirdi. Dolayısıyla biz hangi peygamberi işlesek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le bağlarını göreceğiz. Geçen ders gördük mesela. Yusuf Suresi'nin Yusuf kıssasının Aleyhissalatü vesselam efendimize nerede nazil olduğunu ve nasıl bir ilişki kurduğunu. Şimdi göreceğiz mesela sahabe yürüyor. Nereye doğru? Bedre doğru. Bakıyoruz sahabeye akıllarında zihinlerinde Talut ile Calut var. Bakıyoruz sahabeye yol yüzergahında Bedre doğru yürüyorlar. Konuşuyor mesela Miktat İbni Esved. Allah Resulüne diyor ki ya Resulallah. Biz asla Musa'nın adamları gibi olmayacağız. Hani o Musa'nın adamları Musa'ya dediler ya sen ve Rabbin gidin savaşın biz burada oturuyoruz. Biz asla sana onu demeyeceğiz. Bakıyoruz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Bekir konuşuyor. Ebu Bekir'e diyor ki Ebu Bekir senin halin İbrahim ile İsa'ya benzer. Ömer konuşuyor Ömer'e diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem senin halinde Nuh ile Musa'ya benzer. Saydırıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Eyyub El Ensari'ye saydırıyor. Başımızın tacı arkamızdaki sarsılmaz dağ. Diyor ki kaç kişiyiz ey Ebu Eyyub. Ebu Eyyub sayıyor askerleri diyor ki ya Resulallah 313 kişiyiz. Ne güzel ne güzel diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Talut'un askerleri de bu kadardı diyor. Bakın bağlantıları görüyor musunuz? Dolayısıyla biz bunun peşindeyiz şu anda. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin yaşadığı bir hayat var. O hayatın asıl kaynağı nereden? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyler söylemiş yapmış etmiş sahabeye bir şeyler aktarmış. Aktardığı şeylerin kaynağı nereden? Biz bu çerçeveden görmüş olacağız. Ve geldik en önemli meselelerden bir tanesine sonuncusu bu zaten. Her peygamberin siretinin üzerinden kendi dünyalarımıza mesajları taşımaya gayret vereceğiz. Bu bizim derdimiz bu. Ben size Hazreti Salih'i anlatınca Salih Aleyhisselam'ın en büyük mucizesi olan o deve meselesini Allah'ın devesinin bugünkü karşılığının ne demek olduğunu söylemek durumundayım. Salih Aleyhisselam'ın karşısındaki çetelerin bugün de olduğunu size söylemek zorundayım. Firavun'un, Belam'ın, Hama'nın, Karun'un, Samir'inin bugünkü karşılığını da Tespit etmek zorundayız hep beraber. Kur'an bunları bize bunun için anlatıyor zaten. Oku oku oku oku oku. Ha, tamam ne onlar yaşadı bitti. Şimdi ya Nuh Aleyhisselam'ın bir oğlundan bahsediyor an. Aynısını yaşıyoruz bugün. Niye görmüyorsun? Tufan var inanılmaz bir tufan var hem de. Öyle ki bizi böyle ayaklarımızı yerden koparacak şekilde. Hani senin sefinen hani senin bu gemin diyerek. Biz Nuh Aleyhisselam'ın gemisinden o günkü müminlerin sığındığı o sığınaktan kendi dünyamıza bir şeyler taşımayacaksak o zaman niye okuduk ya? Adem Aleyhisselam'ı göreceğiz şimdi bir tevbesi var. O tevbesi eğer bizi adam etmeyecekse kapatalım Kur'an-ı Kerim'i sadakallahu lazim diyelim gidip babamızın evinde oturalım. Eğer o tevbeden kendi dünyamıza bir şeyler almayacaksak Niye okuyoruz Allah aşkına? O bilgiler dünyamızı ahiretimizi imar edecek şeyleri bize söylüyor. Ama üzerimize alma gibi bir gayretin içerisinde olacağız. Usulümüz bu bizim. Bu usul çerçevesinde de meseleyi anlamaya çalışacağız. Sizin işiniz zor ama benim için sizden daha zor. Ben size şöyle bir dua ediyorum. Diyorum ki Allah'ım şu ilim meclisindeki arkadaşlarımın fehmini ...anlayışını, kavrayışlarını ziyadeleştir. Amin. Kendime de şöyle dua ediyorum. Diyorum ki Allah'ım şu zor olan işin hakkını verebilmeyi bana nasip eyle. Hep bu duayı edelim. da revan olalım. Bakalım Allah bizim önümüze neler çıkaracak. Allah önümüzü de akıbetimizi de hayr eylesin. Amin. Kıymetli kardeşlerim dünyadaki cennet aile bölümündeyiz. Sondan size şöyle bir serlevha açmak istiyorum. Üç vasiyet... Üç vasiyetten kastımın ne olduğunu tahmin edebilirsiniz. Bize vasiyetleri kim eder? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eder. Eğer o vasiyetler hayatının son demlerinde yapılmışsa bizim için daha fazla bir önem arz eder. Şimdi bakıyoruz veda haccından vefatına kadar geçen süre 82 gün. Bu 82 günde sallallahu aleyhi ve sellemin Hacdan tutun son ana kadar konuştuklarını alt alta yazıyoruz yazıyoruz yazıyoruz. Karşımıza üç tane temel vasiyet çıkıyor. Bakın neymiş Efendimizin dünyadan giderken biz müminlere söyledikleri sahabeye söylüyor. Onların üzerinden bize söyledikleri. Ashabına karşı hürmet, namaza karşı haşiyet, kadına karşı hassasiyet. Üç şey söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ashabına karşı hürmet ashabi ashabi diyor niye çünkü dinin taşıyıcı nesli o. Sen sahabeye hürmeti ortadan kaldırdın mı dinin ana kolonlarını kesmiş olursun. Allah Resulü işin esası olduğu için bunu nazarımıza veriyor. Namaz müminin miracı namaz gözümüzün nuru namaz imanın ikiz kardeşi. Namaz imandan sonra en büyük hakikat, namaz dinin direği, namaz kabrin ilk sorgusu, hesabın ilk sorgusu, namaz namaz namaz bu kadar önemli olduğu için Aleyhselatü vesselam efendimiz giderken de es sala es sala diyor. Hatırlıyorsunuz değil mi? Söyle yine Bekir'e imamete gitsin Hassasiyeti de bu. Hasta hasta çıkıp böyle bir baktığı zaman ümmetine, ümmetinin Hazreti Ebubekir'in arkasında saf tuttuğunu görünce sevinci de bu zaten. Ya üçüncüsü kadınlara karşı hassasiyet. Bu kadın meselesini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bu çerçeveden ele alması ve bugün ümmetin bu halde verdiği sınav ve bu sınavın altından kalkamaması inanın ne kadar değerlerimizden uzaklaştığımızın da en büyük işaretidir. Onlarca yüzlerce şey söylüyor. Ben veda haccındaki o sözleri bir daha hatırlatmak istiyorum size. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Rebia İbni Ümeyye İbni Halef'in bağırarak tekrar ettiği o meşhur hutbesinde diyor ki ey insanlar kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı size tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve ondan sonra söylüyor, söylüyor, söylüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada özellikle de bakın bir veda hutbesinde, veda haccındaki hutbede meseleyi kadınlar üzerinden konuşması ve meseleyi emanet kavramının üzerinden aslında bina ederek takdim etmesi Vallahi biz emaneti bilirsek eğer hepimizi sarsması gereken bir şey. Emanet şu demek değil anlamıyor ya insanlar ileri geri konuşuyor. Emanet istediğini yapabilirsin emanet işte nedir sana verildi ne yaparsan yap o değil emanet nedir? İstediğini yapamazsın emanet nedir senin değil ya mülkün değil sana o emanet verildi. Emanet nedir? Sadakat göstermen gereken ve o sadakat da imanın bir işareti olan bir önemli kavramdır. Emanet nedir? Her daim gözün gibi bakman gereken sana Allah'ın emanet ettiği bir nimettir. Ve emanet şudur, şudur, şudur, şudur. Nasıl görüyor bugün erkekler hanımları emanet olarak durup üzerinde bir durmamız gerekiyor. Eğer biz bu emanet kavramını anlasak, ve bize bu emaneti Allah adına nikahlarda verdiğimiz sözle alma adına yüklenen sorumluluğunun farkında varsak var, olsak var ya inanın aynen sahabi gibi. Eğer ben bu emanete sadakat göstermezsem nifaktan bir iz taşırım. Münafık olarak Allah'ın huzuruna gidebilirim. Yarın hesaba çekildiğim zaman Kul hakkı meselesi benim önüme getirildiğinde en önemli kul olarak da hanımımla eşimle bu manada Allah'ın karşısında huzurunda hesaplaşacağıma muhakemeleşeceğime inanırım. Ona göre davranırım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ufkunda mesele burada duruyor. Eğer bunları dinlerken siz erkekler hocam ne oluyor ya hep erkeklere mi hanımlara da bir şey yok mu derseniz hanımlarınki bir dahaki haftaya ama Allah Resulü iki tarafı da konuşuyor zaten. Bırak sen şimdi kadın ayağını meseleyi öyle gördüğün zaman anlayamazsın zaten. Şu anda önümüzde bir emanet kavramı var. Bu emanet kavramının Allah Resulü tarafından bize verilmiş bir vasiyet olarak yüklenmiş bir sorumluluğu var. Mesela o sorumluluğun çerçevesinde. Meselenin üzerinde durmaktır. İnşallah Mevla bu ağır yükte de bizlere yardım etsin. Emanet bilincini hiçbir zaman zihinlerimizden çıkartmasın. Zor olan o sadakati ortaya koyma adına yar ve yardımcımız olsun. Şu zor olan dünya hayatını bize hayatta emanet biliyorsunuz. Bu hayat emanetini bizden alacağı ana kadar emanetinde bizim evla emin kalsın. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.